Nasrettin Hoca Aklın Değeri Yazan Ekrem Bektaş Yöneten Mehmet Burhan Genç Seslendirenler Nasrettin Hoca Erjment Balakoğlu Nasrettin Hoca'nın karısı Elif Baysal Çocuk Yaşar Özdemir Mağcuncu Ersin Samer Bakkal Tarık Tibet Ses Kayıt Ali Fırat Hoca, hoca neredesin? Ay Allahım ya Rabbim yine neler yapıyor acaba? Hu! hoca, hoca evde misin, değil misin? Ay hoca, mutfaftasında neden cevap vermiyorsun? Deminden beri bağırmaktan gırtlağım parçalandı. Duymadım hanım. Ay duymaz olur musun? Öyle bağırdım ki yedi mahalle duymuştur. Ben sekizinci mahalledeydim de ondan hanım. Ne yapıyorsun mutfakta? Hiç ne yapacağım? Evin haline bakıyorum. Aa, mutfağa da tavan arasına çık bak. Bütün kiremitler kırılmış gökyüzü görünüyor artık. Olsun hanım. Tavan arasından bakınca gökyüzü görünür elbet. Yeter ki mutfaktan bakınca un çuvalıyla bulgur çuvalının dibi görünmesin. Onların dibi göründüğümü halimiz haram. Allah'ım sen bana sabır ver Görünürse senin yüzünden görünür hoca Mutfaktan çıktığın var mı ki hiç? Aman hanım bilirsin ben çok yemem Şişmanlık hata zararlıdır Bilirim hoca bilirim Yediğinden fazlasını yemezsin <gülüyor> Şimdi doğru söyledin işte e, Anlat bakalım neden bana sesleniyordu? Neden olacak hoca Evde bir sürü eksik var eğer çarşıya çıkacaksan eksikleri al da gel diyecektim. Yapma yahu demek eksikler o kadar çoğaldı ha. En iyisi eşeğin samanını birazcık kısayım. Aman hoca eşekle uğraşacağına sen kendine bak. Zaten zavallı hayvanın yediği günde bir avuç saman... İyi hanım, yarım avuç yese daha iyi olmaz mı? Hem mide rahatsızlığı çekmez hem göbek bağlamaz. Ayol sen kendi dertlerini eşeğe yüklüyorsun. Zavallı hayvanın kemikleri sayılıyor. Sen hala göbek bağlamaktan bahsediyorsun Bu gidişle hayvancı zayıflıktan adım atacak hali kalmayacak Amma yaptın hanım eşeğin halini o kadar kötü gösterdin ki Neredeyse darula cezeye yatıracaksın hayvan Eh o da yakındır Senin eline düştükten sonra o da olur hoca o da olur Tövbe, tövbe. Dede ha. nereye gidiyorsun? Eh, çarşıya gidiyorum fındık Ben de geleyim mi dede? Ne? Olmaz Karşıda her gördüğünü ister beni rezil edersin. Hmm, ayol çocuğu götür de birazcık hava alsın. Merak etme benim torunum dedesinin fakir olduğunu bilir. Öyle olmayacak şeylere tutunmaz. Sadece hava alacaksa mesele yok. Ama ötemeye almaya kalkarsa karışmamam. Dede... Biz sahiden fakir miyiz? Hanım gördük mü? Senin torun daha dedesini öğrenmemiş. Öğrenmiştir, öğrenmiştir. Bir de senin ağzından duymak istiyorum. Öyleyse boşuna beklemesin. Benim ağzımdan böyle bir şey çıkmaz. Bana söyleme bari hoca. Fakirlikten az mı yakındın? Az mı konuştuk? Hanım o senin dediğin fakirlik gerçek fakirlik değil. Biliyorum, biliyorum. En büyük zenginlik kanaattir diyeceksin. Onu ben de biliyor. Biliyorsun ama bilmediğim bir zenginlik daha var. En büyük zenginlik akıldır hanım, akıl. Yapma hoca. O akıl dediğin şey herkesde var. Ben de yok diyen çıkar mı acaba? Zaten kıymeti de oradadır hanım. Herkes kendisinde var zanneder. Onun için başkasınınkini beğenmez. İyi iyi. Git aklını kullan da öteberiyi al gel bakalım. Hadi. Fındık etrafa bakınıp durma. Doğru yürüyorum ya dede. Etrafta da ne var ne yok diye bakıyorum. O gözle bakarsan her şey var Fındık. Önemli olan bakıp da görememezlikten gelmemek. <gülüyor> zaten ben de öyle yapıyorum dede. Yoksa şu tatlı satan adamın yakasını bırakır mıydım? Onu da mı gördü yahu? Halbuki görmemen için önünü iyice kapatmıştım. İyi ki bacucuğu görmedim. Hangisini? Siyah külahlıyı mı, sana tak mi? Yapma yahu, ikisini de mi gördün? Ben birinin farkındayım. Öyledir dedi. aklında Macuncu olmadıktan sonra birini bile gördüğüne şükür. Gel yahu Fındık gel, senin canın Macun isteyecek de dededen almayacak mı? Hakiniz dediysek o kadar da değil <gülüyor> yahu. Yaşla dede. Bak Macuncu da bu tarafa macuncu. geliyor. Geliyor ya. Anne siyah külah <gülüyor> olsun. Macuncu. İyi hey, Macuncu amca. Hayırlı işler Macuncu. Sağ ol hocam macun mu vereyim? Hayır turşu ver Aman ha. hocam ben turşu satmıyorum ki Peki ne satardın? E, macun satıyorum hocam. E, Öyleyse macun ver be adam <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oldu hocam hemen vereyim e, Limonlusundan da ver Hepsinden vereceğim tabi Biraz da bundan biraz da limonlu Bu da işte böyle Buyur al bakalım olsun. Ha, Teşekkür ederim Kaç para bu macun? Aman hocam senden para mı alacağım? Eğer çocuklar alacaktan hava alırsın, beş parası yok. <gülüyor> Para istemez hocam, benden olsun. Paranın ne önemi var? Hayrola, dünyada babanı mı gördün? Yok hocam, sen yıllarca bizim çocukları okuttun. Ben senin torununa bir macun vermişim, çok mu? Çok değil amca, niye daha pahalı bir şey satmıyorsun? Şşşt şimdi senin kulağını çekerim. Aman hocam azarlama, çocuk haklı. Macun satarak geçinmek zorlaştı, en iyisi başka bir iş bulmak. Gen sana akıl versin, o her şeyi bilir. Yahu be çocuk. Akıl verseydim sana verirdim. Öyle olur ya burnunu sokma. Çocuk akıllı hocam. Sen eh, farkında olmadan bana akıl verdin bile. Yapma yahu. Ben işin içinde olduğu halde kendime akıl veremiyorum. Sana nasıl verdim? Hani bana demin tuşu ver dedin ya. Hı. <gülüyor> hemen aklıma tuş satmak geldi. Hem daha karlı hem daha çok satılan bir şey. Kimin nereden akıl alacağı belli olmuyor yahu. E, bu kadar akılla bir tek macun mu yani? Baksana tükendi bile. Sus be çocuk amma arz sızmışsın. Hazırlama çocuğu be hocam. Ben şimdi sana bir macun daha vereyim oğlum. <gülüyor> Ayy. Senin turşunun sermayesini bu çocuğa yedireceksin macuncu efendi. Aman hocam bir macundan ne çıkar ki? Eh al bakalım Melah'ım. Teşekkür ederim macuncu amca. Şimdi sen şu birinci macunun parasını al bakalım. Olmaz hocam. Hmm. Bir macunun ne değeri var ki? Ben senin çocukları Allah rızası için okuttum. Bu birinci macunun parası. İkincisini de turşu için verdiğim akla say tamam mı? Eh hocam, madem öyle istedin, tamam olsun. Hadi sana hayırlı işler. Şu fındığın elindeki macun tükenmeden yavaş yavaş uzaklaşalım. <Gülüyor> hey fındık, macunu yavaş ye. Tamam. Üçüncü süre verecek ne aklımız ne de paramız var. <gülüyor> <gülüyor> Selamun aleyküm bakkal efendi. Aleyküm selam hocam. Hoş geldin bakalım. E i̇şte nasıl bakkal efendi. Allah'a şükür hocam. Geçinip gidiyoruz işte. Ee, şey bakkal efendi söylemeye utanıyorum ama bizim evde bazı öteveri tükendi de. Aman hocam o nasıl söz. Bu bakkal senin canım. Dede bakkal seninmiş neden bana söylemedin. Sus be çocuk bakkal senin demekle senin olmaz. Sağ olsun bakkal efendi bana iltifatla bulunuyor. Yani ne alırsan al borcun olsun diyor. İyi ya sen de şeker alsana dede. Oh canın şeker mi istedi ha hmm. ben sana hemen şeker veririm ver ama benim param yok bakkal amca onun yerine sana akıl vereyim akıl mı <gülüyor> tamam evladım al bakalım şekeri e hadi ver bakalım aklı bana tamam bakkal amca efendim yavrum sen turşu satsana turşu mu turşu çok var <gülüyor> kaç tane ki istersen var mı hıh <gülüyor> ee... Şey, sen yeteri kadar akıl almışsın bakkal amca. Benim sana verecek aklım kalmadı. Al şekerini geri. O niye? Ha? <gülüyor> Canın turşu mu de Şeker. Ben sana yine de turşu veririm. Hadi bakalım. Evde turşu var bakkal efendi. Bırakın şu turşu meselesini de bana biraz un biraz daha tuz verin. Olur hocam olur. Ee, başka bir şey lazım değil mi? Ha Sağ ol bakkal efendi. Şimdilik bunlar yeter. ...taha kasaba marava uğrayıp başka şeyler de alacağız. Bu ufaklıkla ancak götürürüz. Deftere yaz bakkal efendi ama kusura bakma. Aman hocam kusura bakılır mı hiç? Sen şehrimizin en akıllı, en alim, en arif hocasısın. Sen razı gelsen deftere bile yazmam. Helal olsun. Bize az mı <gülüyor> faydan dokundu he? Teşekkür ederim bakkal efendi. Para bu kadar değer verdiğinizi doğrusu bilmiyordum. Sana değer vermiyorlar dede. Aklınla ilmine değer veriyorlar. Öyledir fındık öyledir. Yoksa insanın derisi beş para etmez. <gülüyor> hocam. Senin bu torun da senin gibi alim bir insan olacağı benziyor. Müsaade edersen ona bir şeker daha vereyim ha? He? ver bakalım. Teşekkür ederim bakkal amca. Ben de dedem gibi olunca bu şekeri hatırlayacağım. Bu benim aklımın ilk kazancı. <gülüyor> İnşallah sonuncusu olmaz Fındık. Hadi yürü bakalım gidiyoruz. <gülüyor> tamam hocam tamam. Güle güle güle güle. Hep iyi, yorulduk Fındık. <gülüyor> Hadi şu kapıyı çal da anneannen açsın. Aldıklarımızı görünce anneannemi şaşıracak. Görsün bakalım milletin akıllı insana ne kadar çok değer verdiğini. Ha, görsün, görsün. Hadi artık kapıyı çalsın. Tamam. Kim o? Biz geldik anneanne aç. Ah tamam tamam açıyorum acele etmeyin. Bak anneanne neler aldık. Hmm, i̇yi iyi verin alayım. İçeriye girmeyecek biz hanım çok yorulduk. Ben içeride temizlik yapıyorum. Siz ne yaptınız da yoruldunuz ayol? Asıl yorgunluk bende. Hadi bakalım siz de gidin de ahırı temizleyin. Ahır mı? Benim gibi ilim sahibi bir alim, akıllı bir kişi. Ahır mı temizler hanım? Bana yakışır mı? Sen ahırın haline bir bak da ilmini orada göster hoca. Anneanne sen çarşıda görecektin dedemi. Her gören ayağa kalkıyordu. E, iyi ya işte. Hayvanlar da görünce kalkarlar. Altlarını temizlemek daha kolay olur. Hadi bakalım. Bir an evvel başlayı da bitirin. Akşama çeşmeden su almaya gideceksiniz. Ama anneanne biz yorulduk. Gel fındık gel. Boşu boşuna çeleni yorma. Bizim evde ne akıl geçer ne ilim. Al eline küreği koluna kuvvet. Yürü bakalım yürü.